Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden Cuma ve her Cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. AdLamit çevre platformunun Akçay'da Dalyan'ın adı verilen sulak alanda arazilerin imara açılmasına karşı yürüttüğü kampanyadan güzel bir haber geldi. Dalyan'ın imara açılması ve satılması teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde askıya alındı. Edremit Çevre Platformu Change.org Taksim Dalyan Satılmasın adresindeki kampanyayı imzalayan 30 binin üzerindeki kişiyle paylaştığı metinde şu ifadelere yer verdi. Kamuoyunun büyük desteğiyle Dalyan'ın imara açılması ve satılması teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde askıya alınmış bulunmaktadır. Bunu hep birlikte başardık. İki parsel üzerinde yapılacak görüşmeler önümüzdeki aylarda İmar Komisyonu raporunu oluşturulduktan ve meclise sunduktan sonra gerçekleşecek. Daha sonra da oynama yapılacak. Komisyonun meclisin bu sese kulak vereceğine inanıyoruz. Bizler sadece vatandaş değil aynı zamanda Seçmenizde, seçmen taleplerine kulağını kapatacak bir siyasetçi, bir yönetici olabileceğini de düşünmüyoruz. Zaten bizlerin istediği de alel acele, ben yaptım oldu denilmesi yerine konuşalım, sizler ne istiyorsunuz diyerek halka sorulmasıydı. Şimdi işte bu noktaya geldik. Bundan sonraki adımımız Dalyan için hazırladığımız Alternatif Doğa Parkı Tassak projemizi götürüp Balıkesir Belediyesi Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'a sunmak Bu önerimizin belediye meclisinde görüşmesini isteyeceğiz. Bu talebimizde sonuca ulaşamazsak projemizi alıp Ankara'ya gidecek ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kapısını çalacağız. Edremit konut rezerv alanı istemiyor, doğa parkı istiyor diyeceğiz orada. Haklı mücadelemizde desteklerinizin devamını bekliyoruz dostlar diyor. Kampanya Change.org Taksim Dalyan Satılmasın adresinde. Kuzey Ormanları Savunması ile birlikte 12 Doğa Koruma Kurumu... İstanbul RES projesine karşı bir kampanya başlattı Change.org Taksim Ormanda Res Olmaz adresindeki kampanyada yapılacak olan Rüzgar Enerjisi Santrali'nin kuzey ormanlarını göçmen kuşları tehdit edeceği vurgulanıyor. Kampanya metninde bu projenin neden yapılmaması gerektiği madde madde şu şekilde açıklanmış. Proje sahası sayıları her geçen gün azalan birçok yaban hayvanı türünün yuvası olan Çilingoz yaban hayatı geliştirme sahası içinde ve çevresinde bulunuyor. Proje en az 300 yıllık kadim meşe ormanlarını ve bu ormanların içerisinde barındırdığı biyolojik çeşitliliği yok edecek. Proje sahası her yıl 120 binden fazla leyleğin kullandığı göç yolu üzerinde. Küçük orman kartalının dünya nüfusunun %90'ı İstanbul boğazından geçiş yapıyor. Rüzgar türbinleri leyleklerin ve diğer süzülerek göç eden kuş türlerinin zorlu göç yolculuğunda dinlenme alanlarını yok edecek. Ayrıca bu alanda yaşayan en az 34 kuş türü, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle koruma altında proje sahasının kuş uçuşu 2 ila 20 kilometre uzaklığında büyük yarasa kolonilerinin bulunduğu Chingos, Yaylacık Mağarası, Koca Kuyu Mağarası, Gümüşpınar Mağarası ve İki Göz Mağarası gibi önemli mağaralar var. Proje aralarında küresel olarak tehdit altında olan yarasalar için doğrudan bir tehdit. Proje sahasının yer aldığı bölge arıcılık faaliyetleri mutlak koruma altında bulunuyor. Proje sahası tarihi Roma su yoluna ait su galerisi hattı kalıntılarıyla da aynı bölgede. İstanbul Rest projesinin hayata geçirilmesi planlanan bölgede yine tamamı aynı ormanlık alan içinde konumlanmış birçok başka Rest projesi var. Bölgedeki benzer faaliyetlerin çevresel etkilerinin bir bütün olarak ele alınması gerekli. Kümülatif etki değerlendirmeye tabi tutulmaksızın idarece verilen çet olumlu kararı hatalı" denmiş kampanyada ve change.org/taksim ormanda res olmaz adresinde kampanyayı bulabilirsiniz. Kocaeli ili Kartepe ilçesi Ketenciler köyünde yapılması planlanan tavuk çiftliğine karşı bir kampanya var. change.org/taksim ketenciler adresindeki kampanyayı başlatan Can Nefesoğlu köy halkı olarak yüz binlerce tavuğun daracık kümeslerde hareket edemeden sefil bir hayat sürerek ölmesini istemediklerini ifade ediyor. Kampanyada ayrıca çocuklarımıza miras bırakacağımız ormanların tavuk çiftliği için talan edilmesini, köyümüzün tavuk çiftliğinin yaydığı felaket kokuyla yaşanılmaz hale gelmesini istemiyoruz. Biz köyümüzdeki tavuklar mutlu olsun ve bundan önce olduğu gibi her zaman özgürce geçsin istiyoruz. Köyümüzün çocukları ormanlarda yürüsün, bir sonraki nesiller de ağaçların ve doğanın kokusunu içine çekebilsin istiyoruz. Biz bu dünya cennetinde tavuk çiftliği kokusuyla burnumuzu kapatarak yürümek değil, baharda açılan çiçekleri doyasıya kutlamak istiyoruz. Biz ne köyümüzün ağaçlarından, ne hayvanların refahından, ne de köyümüzün huzurundan vazgeçeriz. Burası bizim köyümüz. Biz burada tavuk çiftliği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 Shamichin için teknoloji.